Tekrar ağızı belli Şeytan Rjeem. Hud Aleyhisselamın onlara bu kadar açık seçik davette bulunmasına karşılık bakalım kendileri ona ne cevap verdi. Kalu Yahudu Majidana bi-beynet. Ey hud, sen bize apaçık bir delil bir mucize getirmedin. Allah basireti bağlamayı versin. Veya insanlar işledikleri günahlar sebebiyle doğruyu görme imkanını kaybetmeyi versinler. Doğruyu görmelerine imkan kalmaz. İşte günahların Öyle bir kötülüğü vardır. Günah basireti bağlar. Hakkı, doğruyu, hakikati görmeye engel teşkil eder. Bazı hallerde de Allahü Teala'nın rahmeti insana yetişir. Günahına rağmen kendisini, durumunu, gerçeği görür ve tövbe eder, hakka yönelir. İşte bu bu basiretin yani günahların kapattığı basiretin açılması için bir takım sebeplerin yani uyarıcı sebeplerin olması imhab ediyor. Günah dolayısıyla kapanmış olan basireti açacak, körlüğü giderecek olan nedir? Hak davanıdır. Hak davanın insanların kulağına kulaklarından kalplerine ulaşmasıdır. Veya gözlerine, gözlerinden kalplerine ulaşmasıdır. Bunlar diyorlar ki... ...Ey Hud, sen bize bir delil getirmedin. Ve mâ nehnu bitâriki âlihetine an kavlik. Sen söyledin diye ilahlarımızı da terk edecek değiliz. Etmeyin bakalım. Ve mâ nehnu leke bimu'minîn. Ve biz senin söylediklerine inanan kimseler de değiliz. Katmerli küfür. Katmerleşiyor küfürleri. Evvela hafiften başlıyor. Beyinesini görmüyorlar. Halbuki onlardan bunca sıkıntı çekmesine rağmen onlardan bir mükafat, bir karşılık beklemeden, hakkı onlara tebliğ etmesi, başlı başına bir delil değil midir? Bir defa her bir peygamberin, dava insanı olarak, Resul olarak, ahlak insanı olarak, duruşu, onun getirdiği davanın doğruluğunun bir delilidir. Evet, evet, herkesin uydurma ilahlara taptığı bir yerde bunun neticesinde herkesin ahlakın en sefil çukurlarına düştüğü bir yerde tertemiz pırıl pırıl kalabilmek nezih bir duruş sergileyebilmek ilahlara uydurma ilahlara ibadeti bırakıp tek ilaha ibadet etmek Sadece Allah'a kulluk etmek. Dünyanın göz alıcılığına, fitnelerine kapılmamak. Dünyaya esir olmamak. Aksine dünyayı elinin ucuyla bir kenara itebilmek, başlı başına bir mucize değildir dernedir. O peygamberlerin o asil duruşları, davalarının doğruluğunun, en büyük delilleri arasındadır. Hud aleyhisselamın duruşu da onun getirdiği davanın doğruluğunun en büyük delillerinden birisiydi. Fakat bunu görmediler. Sen söyledin diye biz ilahlarımızı da terk edecek değiliz. Onlara ibadetten vazgeçmeyeceğiz diyorlar. İyi halt ettiler. Günümüzde de Benzeri, benzeri şeylerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Siz de duymuşsunuz, biz de duyduk. Ya peki madem İslam bu kadar güzel bir din, niye Müslümanlar böyle zavallı durumdadırlar? Yani diyorlar ki, İslam'ın doğruluğunun delili yok ki, İslam doğru olsaydı Müslümanlar yükselmesi gerekirdi. Böyle sefil bir gerekçeye cevap vermeye tenezzül etmek bile bazen gerekmiyor ya yani. bu gerekçe midir Allah rızası için ya bu İslam'ın doğruluğuna karşı ileri sürülebilecek bir delil midir ya bu delili sürmek başta cehaletin ta kendisidir en azından yakın tarihi bilmemektir en azından dünyanın bu hali nasıl aldığı konusunda bir fikir sahibi olmamaktır Dünyanın tarihini bilmiyor. Müslümanların neden bu hallere geldiğini bilmiyor. Veya biliyor da bilmezlikten geliyor. İşine öyle geldiği için böyle abuk sabuk bir gerekçe ortaya koyuyor. Ondan sonra kimi lisanı haliyle kimisi açıkça kardeşim diyor ben ne olursa olsun faizden vazgeçemem ki kardeşim ben ne olursa olsun çıplaklıktan vazgeçemem ki Kardeşim ben ne olursa olsun hayasızlıktan vazgeçemem ki, hayasızca yolları izlemek suretiyle para kazanmaktan, mal mülk edinmekten, servet yığmaktan vazgeçemem ki, ben ne olursa olsun İslam'ın razı olmadığı yollardan nemalanmaktan vazgeçemem ki. Tıpkı Hud aleyhisselamın kavminin asırlarca önce söyledikleri gibi. Çünkü biliyorlar ki İslam gelirse, onların bu gaddarlıklarına, bu zalimliklerine, bu zulümlerine, bu haksızlıklarına fırsat vermeyecek. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Veda Haccı Hudbesinde bunu açık açık ilan etmişti. Şunu bilin ki, bütün cahili davalar ve iddialar, tezler, nizamlar, rejimler, Öyle anlayacağız, ayağımın altındadır diyor. Evet biz de açıkça bütün beşeriyete ilan ediyoruz ki, İslam'ın dışındaki bütün görüşler, anlayışlar, felsefeler, siyasi sistemler, ahlaki sistemler, ne olursa olsun ekonomik sistemler, hepsi ayağımızın altındadır. Hiçbirisinin bizim için zerre kadar kıymeti yok. Ve bunlar beşeriyetin bedbatlığının anahtarları sebepleridir. Onun için biz bunları beşeriyetin hayrını istediğimiz için biz bunları istemiyoruz. Beşeriyetin başına felaketin sebepleri olduğu için biz bu nizamları reddediyoruz. Bu sistemleri reddediyoruz. Kısacası beşeriyetin saadeti için La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Yani biz biz insanlığın Allah'tan başkasının önünde boyun eğmesini, ondan başkasına ibadet etmesini, onun nizamı dışında başka bir nizamı kabul etmesini, Resulullah aleyhissalatü vesselam dışındaki uyduruk liderlerin arkasından, önderlerin arkasından gitmelerini istemiyoruz. Biz peygamberler kervanının başı olan, o yüce Resulün arkasından, izinden gitmeye, ve böylelikle beşeriyeti mutluluğa davet ediyoruz. Onun dışında başka bir önder, başka bir lider tanımıyoruz. Yoktur bizim için. Beşeriyet için de olmamalı. Çünkü öbür liderlerin, uyduruk liderlerin, beşeriyeti insanlığı, nizamları, dünyayı ne hale getirdikleri ortada. Her şey belli. Beşeriyetin bu halinden memnun olan varsa, varsın, istediğini peşinden gitsin. Ama biz memnun değiliz. Bütün memnun olmayanlar adına da ortadayız haykırıyoruz. Biz bu zalim nizamları, bu zalim sistemleri reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Bunun yerine Allah'ın vahdaniyetini esas alan, Allah'ın şeriatının egemenliğini esas alan bütünüyle adil, bütünüyle rahmet, bütünüyle şefkat olan İslam'ın talibiyiz. Onun davasının davetçisiyiz. İşte bunlar bizim davamızın doğruluğunun delilleridir. Ama onlar biz söylüyoruz diye uydurma rejimlerini, ilahlarını terk etmiyorlar ve bizlere inanmıyorlar. Yani peygamberlerin davasına inanmıyor. in نقول الا اتراك biz sadece şunu söylüyoruz senin bu şekilde konuşman bu şekilde bir duruş sergilemenin bir sebebi var ilahlarımızdan birisi seni kötü çarpmış ilahların çarptığını kabul ediyorlardı Günümüzde de müminleri uzun süre hala da zaman zaman tehdit ediyorlar. Kiminle? Uyduruk yasaların gücüyle, cezalarıyla, uyduruk rejimlerle, Amerika'nın gazabıyla, Amerika'nın boykotuyla vesaireyle zaman zaman müminleri korkuttuklarını görüyoruz değil mi? Veya zalimlerin, diktatörlerin, gaddarların, güneyimizdeki Suriye, Esed, K. gibi kafirlerin zoruyla, baskısıyla, arkalarındaki o zalim ve gaddar güçlerle tehdit ediyorlar. Birazdan göreceğiz bakalım. Bu tehditler bir mümin için ne ifade eder? Göreceğiz. Tale. Bu tehditlerine karşı o ne söyledi? Aleyhissalatu vesselam. İnni eşhedullah ve eşhedü enni beriyun mimma tüşrikun <Sessizlik> min dune. Ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de bana şahitlik edin ki onun dışında Ortak koştuğunuz ilahlardan ben uzağım. Evet. Bu şehadeti günümüzde şöyle tekrar edebiliriz. Herkes şahit olsun ki, herkes bilsin ki, biz günümüzde bu bezavallı beşeriyete dayatılan, bu zalim ve gaddar, Allah'ın nizamına taban tabana aykırı, bu rejimleri, bu sistemleri, bu felsefeleri, bu değerleri, bu ahlakı, bu ilkeleri hiçbirisini kabul etmiyoruz. Bunlardan uzağız. Ey Beşeriyet sen de şahit ol, Ya Rabbi sen de şahit ol. Bunlardan uzağız. Bunlarla alakamız yok. Bunları kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Cenab-ı Allah'tan Sözlü olarak yapmış olduğumuz bu reddi fiili olarak gerçek manada reddetme imkanını da bahşeder inşallah. <gülüyor> Ondan niyazımız odur. فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ Allahu Ekber. Bu ne güçtür ya Rabbi. Bu imanın verdiği şu güce bakın. Nihayet Hud aleyhisselam iman edenlerle birlikte kaç kişiydiler ki? güçlerine kadar ki ama inandıkları hakikat onları öyle bir güce eriştiriyor ki hepsine meydan okuyacak hale getiriyor bakın ne diyor fekiduni cemi'an hep birlikte bana tuzağınızı hilelerinizi hazırlayın yapın ortaya koyun sonra da bana süre tanımayın diyor aman ya Rabbi. güç budur Onların değil, güç onların değil, güç onlarındı. İman eden sihirbazlar mı güçlüydü söyleyin bana. Yoksa Firavun bütün güç ve erkarıyla mı güçlüydü? Ey Firavun istediğin hükmü ver dediler iman ettikten sonra. Ben sizi öldüreceğim, kollarınızı, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sizi hurma ağaçlarına asacağım diyor. Ve yapabiliyordu gerçekten. Bunları yapabilecek gücü vardı. Onlar ne dediler? İstediğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedirsin. Bitti. Oysa bizim iman ettiğimiz dünyanın da ahiretin de bütün kainatın da biricik hakimidir. Söyleyin bana. Ashabu ı Uhdud, diri diri Ateş kazılmış, ateşle doldurulmuş endeklere dökülürken mi güçlüydüler? Onlar mı güçlüydü? Onları ateşe diri diri atanlar mı güçlüydü? Bitti. İmanın gücü bu. İşte Hud aleyhisselam o kadar güçlüydü ki. iman edenlerle birlikte bir avuç dahi olsalar... Ellerinde hiçbir maddi güç olmasa bile, hiçbir devlet gücü olmasa bile, hiçbir yasal ve anayasal güçleri bulunmasa bile, askeri güçleri olmasa bile, hiçbir şeyleri yoktu gerçekten. Ama, öyle bir imanları vardı ki, bu iman ile onların topuna meydan okuyabildiler. Fekidûni cemî'an thumme lâ tunvirûn Bitti. Peki bu gücün kaynağı neydi? Allah'a tevekkül. Aman ya Rabbi. Niçin? Çünkü diyor ki inni tevekkeltu alellahi Rabbi ve Rabbikum. Ben çünkü ben benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Tevekkül Hakkın istediği duruşu hakkın dışında bir şey beklemeden ve onun dışında hiç kimseden korkmadan ortaya koyabilmektir. Allah'ın istediği duruşu Allah'ın dışında kimseden korkmadan ve kimseden bir şey beklemeden ortaya koyabilmek tevekküldür. Tevekkül Tevkül budur. Bu budur. Yarı gelir bu rızıkla alakalı olur. Yeri gelir arazini sürüp ekmekle alakalı olur. Yeri gelir İslam'ı tebliğ etmekle alakalı olur. Ama her durumda hakkın istediği Cenab-ı Allah'ın istediği duruşu evvela ortaya koymak vardır. Önce koydular istediğiniz yapın dediler. Sizin bazı tanrılarınız bana zarar mı verecekmiş? Haydi varsın versin bakayım. Siz mi onlar adına, o ilahlarınız adına bizi cezalandıracaksınız? Buyurun cezalandırın. Biz sizden korktuğumuz için veya sizden ümit ettiğimiz için bunları söylemiyoruz ki, sizden korktuğumuz için geri adım atalım. Bu önemli. Biz sizden bir şey bekleyerek bu dini size tebliğ etmiyoruz. Dolayısıyla sizden korktuğumuz için de bu tebliğimizden geri adım atmayacağız. Kalkış noktamız da Allah'ın rızası, hedefimiz de Allah'ın rızası, kalkış noktamız ile hedefimiz arasında izleyeceğimiz yolu da Allah rızası için izleyeceğiz. Bunlar önemli. Hareket noktamız, hedefimiz ve bu iki nokta arasında uzanan doğru, hepsi Allah'ın rızasına muvafık olmalı. Hepsi Allah'ın razı olacağı, ölçüler içerisinde sergilenmeli ortaya konulmalı. Hem siz ne yapabilirsiniz ki bakın Allah'ın kainattaki hakimiyetini ne kadar güzel açık bir ifadeyle dile getiriyor. Aleyhisselatü vesselam. Onlar dile getirmeyecek de biz mi dile getiriyoruz? O peygamberler o kadar güzel dile getirmiş ki Kur'an-ı Kerim bunu iktibas ediyor. O peygamberlerin mesajlarına ebediyet kazandırıyor. Çünkü İslam ebedidir. Ebedi bir hakikattır. Geçmişteki hakikati, büyük, hakikat büyüklüğü ne kadarsa gelecekte de öyle devam edecektir. Bakın niçin diyor ben benim Rabbim sizin Rabbiniz olana tevkül ettim. Sizin inkarınız gerçeği değiştirmez ki diyor yani. مَا مِنْ دَابَّتِمْ اِلَّا هُوَ اَخِذُمْ بِنَاصِيَتِهَا Ne kadar canlı varsa, o canlıyı alnından yakalayan odur, diyor. Alnından yakalamadık, hiçbir canlı yoktur, diyor. Allahü Teala bütün canlıları, bizzat kendisi alnıyla yakalayandır, alnından yakalayandır. Yani, bakın, bu şekilde şakaklarından Cenab-ı Allah kavramış diyor. Yani Arapların ifadesine göre, Arapça ifadeye göre bu şekilde kavranan bir kimsenin kendisini bu şekilde kavrayanın dışında hareket etme iradesi kalmaz. Gücü kalmaz. Bu o demektir. Yani bütün canlıları istediği istikamete yönlendiren veya istemediği yere gitmelerini engelleyen odur. Yani canlıların biricik egemeni, mutlak egemeni odur. Canlılara egemen olunca cansızlara da egemen olur. Cenab-ı Allah'ın egemenliği bütün kainatı ne yapıyor? Kuşatıyor. O halde siz bana zarar vermek isteseniz bile onun ancak kabulleneceği, daha doğrusu takdir ettiği kadarını bana zarar verebilirsiniz. Etmemişse bana zarar veremez. Budur. Ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yaktı mı? Hayır. Firavun'un zulmü Musa Aleyhisselam'ı denizde boğdu mu? İsrail oğullarının boğulmasına yetti mi? Yetmedi. Yetmedi. Firavun'un bunca zulmü, bunca hilesi, bunca tuzakları, Nemrud'un bütün devlet gücünü onu onu yakacak ateşi hazırlamak üzere ortaya koymuş olması, seferber etmiş olması İbrahim yakmaya yetmedi ki selam onlara, o peygamberlere o yüce insan. Ya. Çünkü her şeyin gücü, tahakkümü her şey Allah'ın egemenliği altındadır. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Onun için mümin Allah'ın kaderine razıdır. O, Rabbinin vahdaniyetine, onun vahdaniyetine razı olarak iman etmiştir. Vahdaniyeti gereği onun her şeyin hakimi olduğunu, her şeyin biricik tasarruf edeninin o olduğunu, onun istediği şeylerin olduğunu, istemediği şeylerin olmadığını bilir. Onun için mümine Allah'ın kaderi nefse bir şekilde hoş gelmese bile mümin akidesiyle ve anlayışıyla o kadere rıza gösterir. Çünkü Rabbim ne hükmederse güzel hükmeder. O ahkemül hakimindir. Hükmü en sağlam koyandır. En sağlam hüküm koyandır. Kadere rıza, müminin imanının kendisine telkin ettiği en asil duruşlardan birisidir. ''Hoştur bana senden gelen'' diyor. ''Ya gonca gül yahud diken, ya ya yahud kefen, kahrın da hoş, lütfun da hoş.'' Aman ya. Allah'tan razı olmak budur. Allah'tan razı olmak budur. Allah'ın kaderine razı olmak budur. Ben bu davaya razıysam, bu davayı Allah'ın emrettiği usuller içerisinde, İnsanlara ulaştırırken başıma gelecek olan sıkıntılara da razıyım. Ne demişti Yusuf aleyhisselam? İnşallah bundan hemen ki sonraki sure, sure Yusuf aleyhisselam sordu. Ne demişti? <gülüyor> ya Rabbi. Rabbim o kadınların beni kendisine davet ettikleri hayasızlıktan hapishane benim için daha sevimlidir. Budur. O zindanı daha çok sevdi. Çünkü Rabbinin razı olmayacağı bir işi yapmaktansa değil zindanda kalması gerekirse hayatını feda etmeyi bile tercih eder. Gerçek bir mümin için gerçekten Allah'ın razı olmayacağı bir şey yapmaktansa hayatı o anda Allah'ın rızasına uygun bir haldeyken bitsin daha güzeldir, daha tercih edil. İmanın mantığı, imanın akliyeti bunu gerektiriyor. Bunu gerektiriyor. Fekiduni cemiyan pardon O inne Rabbi ala sıratin mustakim. Aman ya Rabbi. Çünkü diyor Benim Rabbim zaten hep dosdoğru bir yol üzeredir diyor. Rabbim neyi uyguluyorsa neyi yapıyorsa hak olarak yapıyor. Dos doğru yapıyor. Siz benim sizi imana davet ettiğim için bana ve benimle birlikte iman edenlere zarar vermişseniz haydi veriniz. Rabbim'in bu işi yapmakta size bunu yani bize zarar vermenize müsaade etmekte hikmeti sonsuz olandır. Bilsem de bilmesem de o benim için pek büyük ve güzel hikmetlerle dolu olduğu için o kabul ediyorum. En büyük hikmetlerinden birisi de ne? İşte o yüce Resuller peygamberlerinden çektikleri sıkıntılarla ne yapıyorlar? Yüceliyorlar. Cenab-ı Allah onların değerlerini, kadru kıymetlerini yükseltiyor. Ecirleri yükseliyor. Ve biz şu anda onları anmakla, hatırlamakla, şeref duyacağımız bir mertebeye yükseltiyorlar. Aramızda zaman ve mekan itibariyle herhangi bir bağ yok. Hud aleyhisselamla değil mi? Haydi Adem Aleyhisselam'da ve yeryüzünde ittifak etmiş olalım ama niçin başkalarına böyle bir saygı, böyle bir muhabbet, kısacası imanımızın bir esası haline geliyor onlar. Biz onlara iman ediyoruz. Hud Aleyhisselam'ın nübuvvetini inkar etmek maazallah kafir olmayı gerektiriyor. Bitti. Onlar bizim için o kadar değerli işte Cenab-ı Allah. Onları davasının insanları olarak öyle yücel allah Teala davası uğrunda harcanan emeği, teri ne yapmıyor? Boşa bırakmıyor, boşa çıkarmıyor. Bunun dünyada da ahirette de sonsuz mükafatları var. Mükafatları var. Feintevallâhu <gülüyor> Eğer yüz çevirecek, beni dinlemeyecek olursanız, fakat ebla ma kuma Uriltub ileku artık şunu bilin ki ben size tebliğ etmek üzere benimle Rasul olarak gönderilenleri size bildirmiş bulunuyorum size bildirmiş bulunuyorum bu velifurabbi kaman hayır ve la nehu şeye Artık onların neticelerinin sonlarının geldiğini onlara bildirerek tehdit ediyor. Haber veriyor, uyarıyor. Ben size Rabbimin size tebliğ etmekle emrolunduklarımı tebliğ ettim. Ve Rabbim sizin yerinize, sizden başkalarını halife yapacaktır. Sizin yerinize başkalarını geçirecektir. İnne Rabbi ala kulli şeyin hafif. Şüphesiz Rabbim her şeyi eksiksiz olarak koruyan, kollayan, gözeten, gözleyen, bilen ve tespit edendir. Hiçbir şey onun ilminden, bilgisinden, kudretinden dışarıda değildir. O her şeye kadirdir, her şeyi bilendir. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا هُودًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجْجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَل۪يمٌ Bizim emrimiz gelince, azap emrimiz gelince, Hud'u da, onunla birlikte iman edenleri de, tarafımızdan bir rahmet ile kurtardık. İşte Cenab-ı Allah'ın adaleti. Allah mümin ile kafiri asla aynı kefeye koyarak aynı şekilde eşit değerde değerlendirmez. İman eden ile iman etmeyen eşit değildir, bir değildir. وَنَجْجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيرٌ Biz onları iman etmeyen Ohud kavmine gönderdiğimiz o pek ağır, pek kalın azaptan kurtardık. O büyük azaptan kurtardık. Bundan sonra yine önceki kıssalarda gördüğümüz gibi bu kıssadan sonra gelip bu kıssanın cereyan ettiği, başına geldiği kimselerden sonra gelip, onun haberini alanların ibretini, ibret nazarlarını çekmek üzere şöyle buyuruyor. Ve tilke ad, işte ad kavmi, cehadû bi âyâti rabbihim. Rabbinin, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Hak olduklarını bildikleri halde inkar ettiler. Cahede fiili bu manadadır. Bir şeyin hak olduğunu bilerek inkar etmek. bir bi'ayeti Rabbi. Ve başka ne yaptılar? Ve asav rusulehu. Ve onun rasullerine baş kaldırdılar. Halbuki bir rasul onlara gelmişti benzeri pek çok Resul dahi gelseydi yine baş kaldıracaklardı demektir bu bir. İki bir Resulün getirdiğiyle öbür Resulün ve bütün Resullerin getirdikleri aynı olduğu için birisini inkar etmek hepsini inkar etmek gibidir. Ve peki ne yaptılar? وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلَّ جَبَّارٍ Ve inatçı her bir zorbanın ...emrine, yoluna, işine uydular. Allah'a karşı baş kaldıran zorbalar... ...Allah'ın şeriatını kabul etmemekte inat gösterenler... ...arkalarından gidilmesi halinde sadece cehenneme götürürler. Başka bir yere ulaştıramazlar. Helake götürürler. Onlar bunu yaptılar. Peki başlarına ne geldi? ve utbiu fi hadi dunya lanate ve kıyamet bundan dolayı bu dünya hayatında onların arkasına lanet takıldı kıyamet gününde de öyle bir lanet takılacaktır lanet ne Allah'ın rahmetinden uzak kalmak Allah'ın rahmetinin dışına itilmek kovulmak demektir Halbuki Cenab-ı Allah ne diyor? Ve rahmeti vesiat külle şey. Öyle bir rahmet ki her şeyi kuşatacak kadar geniş. Her şeyi kuşatmıştır diyor. Feseektubuhe lillezine amelü atta amelü salih. Ben o rahmeti iman edenlerle salih amel işleyenlere bana karşı takvalı olanlara yazacağım diyor. Onlar ise dünya hayatında da Allah'ın rahmetinden kovuldular, ahirette de kovulacaklar. Kıyamet gününde de Allah'ın rahmetinin eserini almayacak, hissetmeyecek, duymayacaklar, eseriyle dahi karşılaşmayacaklar. Niçin? أَلَا اِنَّ عَادَمْ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدَلْ لِعَادٍ قَوْمِهُونَ اَلْعَاذُ بِاللّٰهِ İnsanın içini titreten nidalar bunlar. Artık gözlerinizi açın diyor. at kalmi Rablerini inkar edip kafir olmuşlardı. Dikkat edin. Hud'un kavmi olan o ad. Uzak dursun uzak. Allah'ın rahmetinden, lütfu inayetinden... Dünyada rahmetinden, ahirette cennetinden onlara uzak olmak vardır. Başka bir şey yok. Onlar sadece uzaklaştıkça uzaklaşırlar. O halde, ey bu ilahi kitabın muhatabı olan Muhammed ümmeti. Bu hitapların size vermek istediği mesajları dikkatle alın. Dikkatle dinleyin, gereklerini yerine getirin. Ümmet iki manayadır veya iki türlü ümmet vardır. Bir, ümmeti davet, iki, ümmeti icabet. Ümmeti davet, yani davet olunması gereken, dine davet edilmesi gereken ümmet peygamber aleyhisselatü geldiği tarihten risaleti geldiği tarihten kıyamete kadar gelecek olan müminiyle kafiriyle bütün beşeriyet ümmeti davettir onun davetine muhataptır o ulaştırmadı biz ulaştıracağız kitabı ulaştıracak herhangi bir şekilde davet onlara ulaşır onlar da bu daveti ulaştık duydukları takdirde kabul etmek zorundadırlar onun için aleyhisselatü selam ne buyurmuştur Vallahi diyor, bir Yahudi veya bir Hristiyan olsun benim peygamber olarak geldiğimi işitip de benim getirdiğime iman etmezse o cehennemliktir, helak olacaktır diyor. İşte davet ümmeti budur. İcabet ise bu davet olunmakla karşı karşıya veya davet ile karşı karşıya kalan bütün beşeriyet arasında iman edenler, bu daveti kabul edenler, ümmeti icabettir. Yani icabet eden daveti kabul eden ümmet demektir. Elhamdülillah ki biz davet ümmeti içerisinde özellik arz eden icabet ümmeti arasındayız. Bundan dolayı Cenab-ı Allah hamdolsun. İşte ey Muhammed ümmeti Ey Muhammed'e indirilen bu ebedi kitaptan o peygamberlerin kıssalarını dinleyen ümmet. Bunlara kulak verin. Bakın at kavmi Rab'lerini inkar ettikleri için, kafir oldukları için helak oldular. Allah'ın rahmetinden uzak kaldılar. Siz dünya ve ahirette kurtuluşa ermek için Allah'ın rahmetinden azami şekliyle istifade edebilmek için imanı, doğru imanı doğru hayatı tercih edin ve bunu Başka hiçbir şeyle değişmiyor. Cenab-ı Allah bizleri at kavminin ve benzeri helak olan kavimlerin yollarından, istikametlerinden muhafaza ediyorsunuz. <gülüyor> Hudâle İslâma ve bütün embiâ-i iman eden icabet ümmeti olan ümmetin. Yolundan da ayırmasın. Amin. Bu davayı taşımakla bizleri şereflendirdiği gibi, her geçen gün bu davanın bayrağını biraz daha ileriye götürmek, biraz daha yükseğe taşımak için bizleri istihdam eylesin. Amin. Hizmetinde kullansın. Amin. Vallahi bu dine hizmet etmek kadar büyük bir şeref yoktur. Cenab-ı Allah bizleri her geçen gün bu büyük şereften daha büyük bir pay sahibi olmayı nasip eylesin ve biz iman ediyoruz ki o dilerse dilediği her şeyi yapar dualarımızı da kabul etmek onun için hiç de zor ve külfetli bir şey değildir. O her şeye kadir olandır ve mâ zâlike alallâhi bi'azîz. Sübhân rabbike rabbil 'izzati ammâ yasifûn. ve selâmun alel murselîn ve'lhamdülillâhi rabbil âlemîn.